Hadis-i Şerif'te de: "Mendâ'an nâse ilâ kavlin ev amelin ve lem ya'mel huve bihi, lem yezal fî zilli sıkhtillâhî hattâ yekuffe ev ya'mel bimâ kâle ev dâ'â ileyhi." Kim kendisi işlemediği bir amele yahut söze insanları davet ederse, kendini dizginleyinceye kadar yahut söylediği şeylerle amel edinceye kadar Allah'ın gazabının gölgesinde devam eder